Diego García Lorca. No quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar he dicho. Nos hundiremos en un mar de luto. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio he dicho. Silencio. Al işte her şey orada Ben severim omuzlarımı bir gün Sırmaları apoletleri olmasa da Ben severim omuzlarımı bir gün Göçen bir maden direğinin altında Su akar Kendir tarlalarından Ah her şeyim Ben severim omuzlarımı bir gün Savaşta Bir başka omuzun yanı başında Yatakta Bir inci omuzun yanı başında Yol uzun, hava sıcak, Kırbaçlarının atımı varırım, kurtu baya. İndiğini görürsen bir gün sığırcıkların Ve sürüler halinde ovaya, İnsanların dünyayı bölüştüklerini hatırlarım, Bir daha. Sevişirim, ölürüm, Savaşırım, ölürüm, Doldurum çantama kara ekmek ve peynir, Varırım, kurtu baya. Ellerim ve kalbim, her şey orada kaldı. Keçeler, keçeler ve portakallar, kireç döktüler yere. Kara gözlüm, kalbim. Halkının fakir akşamlarıdır, biliyorum. Gamlı bir mendil diye bağlanan gözlerime, kireç döktüler yere. Bir duvarın dibinde, bir depoyun önünde, kiraz ağaçlarına ve sıyacıklarına karşı. Bir halkın gösterişsiz sessiz cümletliğinde ölüm nasıl söylenirse öyle, İspanyol dilinde ve her dil. artık kattığın biliyoruz. Bak adına dökülen kan sapı gül dalı güzelliğinde bir bıçaktır. Dişlerin arasında İspanya'da ve her yerde Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programında bu hafta canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay ve yayın masasında sevgili arkadaşım Selahattin Çolak hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Programa bir Turgut Uyar şiiriyle başladık. Federico Garcia Lorca için 3 şiir. Federico García Lorca 5 Haziran 1898'de İspanya'da Granada'nın bir Kenar mahallesinde Sierra Nevada dağlarını ve görkemli Elhamra sarayını gören bir evde dünyaya geldi. 18 Ağustos 1936'da henüz 38 yaşında Franco'nun askerleri tarafından yine Granada'daki bu evinden alındı ve bir daha da geri dönemedi. Granada İspanya'nın güneyinde tipik bir Akdeniz kenti işte Granada İspanyolca'da nar anlamına geliyormuş Granda tıpkı bir nar gibi, dışı bir ama içinde birçok kültürü barındıran bir kent. İşte bir yanıyla Kuzey Afrikalı, diğer yanıyla Avrupalı. işte bir tarafıyla İspanyol ve diğer tarafıyla Çingene. Sokaklarında flamenko ezgilerine de rastlamak mümkün. Endülüs'ün İslami izlerine de. Bu kültürel zenginliğin içinde doğdu ve uzun yıllar burada yaşadı Federico García Lorca. İki hafta önce Çağdaş İspanyol şiirinin öncülerinden Kübalı şair ve eylemci Jose Marti için seçtiğim şarkıları dinletmiştim. O da tıpkı Lorca gibi çok genç yaşta henüz 42 yaşında Küba'nın bağımsızlığı için mücadele ederken kolonyalist İspanyol askerlerinin kurşunlarıyla hayatını kaybetmişti. Federico Garcia Lorca, 30 yıllık kısa, çalkantılı ama bir o kadar da muhteşem ömrüne pek çok şey sığdırdı. İşte tiyatro oyunları yazdı, sahneledi, kukla oynatarak çocukları mutlu etti, İşte Pando mimciydi, şiirler yazdı, okudu, resim yaptı, piyano çaldı, geleneksel halk şarkıları derledi, yeni şarkılar besteledi, şarkılar söyledi. Pablo Neruda'nın deyimiyle o güzel kokular saçan bir Yasemin'di. Orta sınıf bir ailede yetişti ama her zaman ezilenlerin, yoksulların yanında yer aldı. Granada'ya, caz müziğine bir de Salvador Dali'ye aşık oldu. E, Lorca'yı... İlk kez 1970'lerin sonunda varlık yayınlarında Sait Maden Çevirisi'yle yayınlanan bütün şiirleri seçkisinde tanımıştım. İşte şiirlerinde başlangıçta kendime yakın bulduğum tutkulu doğa tasvirleri onu sevmeme yetmişti. Onun çocukluğu gibi benim de çocukluğum işte kırlarda, ağustos böcekleri, karıncalar, kurbağalar, serviler, yıldızlar, yağmur tanecikleriyle alt alta üst üste geçen bir çayır çimen çocukluğuydu. Sonraları hayatı ve bütün şiirleriyle şarkılarıyla daha da çok sevdim Lorca'yı. Lorca yapıtlarıyla kendisinden sonra gelen şairleri sanatçıları da derinden etkiledi. Ona hitapen yazılmış şiirler, şarkılar bugün de dilden dile kulaktan kulağa dolaşıyor. Şimdi sizlere bir Lorca şiirinden bestelenmiş bir şarkı dinletmek istiyorum. Yani bu kaydın ses kalitesi çok iyi değil ama özellikle bu kaydı dinletmek istiyorum. İşte Zülfü Livaneli'nin ilk kayıtlarında yer alan bir şarkı. Gitarda Ferhat Livaneli yer alıyor. Diyor, ...süvarinin türküsü... <Gülüyor> Sanda zeytin kara bilirim de yolları varamam Cordoba'ya. Federico García Lorca çocukluğunu İspanya'nın çalkantılı günlerinde yaşadığı i̇şte İspanya hükümeti 1909'da Fas'a savaş açmıştı ve Fas halkı İspanyol halkının düşmanı değildir diyen işçiler bir genel grevle bu savaşa karşı çıkmışlardı. Grev İspanya'nın birçok bölgesine yayılmış ve kanla bastırılmıştı. Bu dönem İspanya'nın tarihine kanlı hafta olarak geçti. Birinci Dünya Savaşı yılları işte yeni ticaret alanlarının açılmasıyla İspanya'nın ekonomik durumu güçlendi, sanayi canlandı, işçilerin gelirleri arttı. Fakat savaşın sona ermesiyle birlikte bu refah dönemi sona erdi ve toplumsal çalkantılar yeniden başladı. Sanatçı bir ailenin içinde büyüyen Lorca, işte tiyatro, şiir, resim ve müzikle ilgilendi. Doğu ve Batı edebiyatının bütün formlarını kullandığı şiirlerini tıpkı ortaçağ ozanları gibi sokak sokak, kapı kapı dolaşarak kendisi okudu. Ona göre şiir kitaba girince <gülüyor> ölmekteydi. Çoğu şiiri yayınlanmadan çok daha önce kulaktan kulağa yayılırdı. Yazdığı şiirlerde çok sevdiği Granada'yı, o toprakların insanlarını, müziğini, Granada ovasının uçsuz bucaksız portakal bahçelerini, işte mehtabı, kır hayatını, doğayı anlatır. Şiirlerinde, tiyatro yapıtlarında aşk ve tutku kadar acı, ayrılık, ölüm teması da hep vardır. Lorca, ölümün şairi olarak da anılır ve yaşamı boyunca şiirlerinde, tiyatro yapıtlarında ölümün provasını yapmaktadır ıştır adeta. E, 1917'de ilk kitabı Simgesel Düşleri çıkarır. İşte aynı yıllarda Endülüs topraklarını gezer. Endülüs'ün büyülü atmosferi belleğinde yer eder. İspanya işçi sınıfının yeniden tarihin sahnesine çıktığı yıllarda... ...1917'de genç bir taşralı şair olarak önce Granada'ya gider... ...sonra 1919'da Granada'dan ayrılarak... ...felsefe ve hukuk okumak üzere Madrid'e yerleşir. Burada özgürlükçü yeni düşüncelere açık. Louis Buñuel, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Gerardo Diego, José Mourinho... Juan Ramon Jimenez, Pablo Picasso gibi İspanyol aydınlarıyla tanışır. Tek ve büyük aşkı Salvador Dalí ile de orada tanışır. Müzikçi ve ozan yeteneğiyle çevresinde hemen birçok havariler edinir. Birçok kültürün kaynaştığı, resim, şiir ve tiyatroda öncülüklerin yer aldığı Madrid'de tiyatroya yoğunlaşır, bir taraftan da müzik eğitimi alır. Besteci Manuel de Falla ile birlikte Çingene müziği üzerine araştırmalar yapar ve şiirle müziğin iç içe geçmesini sağlar. İspanya'da sözlü anlatıma dayalı halk şiiri geleneğini takip eder ve yazdığı balat formu şiirlerde halk kahramanlarını anlatır. Lorca bir yandan da halk şarkıların toplamaya devam eder. 1928'de yayınlanan Çingene Romansları isimli şiir kitabı Endülüs'ün Çingene Şairi olarak tanınmasına yol açar. İşte şiirin yanı sıra müzik ve tiyatro ile de ilgilenmeye devam eder. Yazdığı tiyatro oyunlarının müziklerini de kendisi yapar. Ezilenlerin safındadır Lorca. Tiyatronun gücü onun toplumsal sorunlara bakış açısıyla ölçülebilir yalnızca der. Tiyatro toplumsal eşitsizliğe karşı direnen halkın eğitimi için bir araçtır. Toplumsal sorunları açık açık tiyatro ile anlatmaya çalışır. Zaman zaman Madrid'de yaşadığı evde çocuklara ve yetişkinlere kukla ve müzik gösterileri düzenler. İşte kuklaları kendisi oynatır. Kız kardeşi de ona yardım eder. Dekorlarla kostümleri de kendisi hazırlar. Çoğu zaman piyano, klarsen, klarnet ve lavtadan oluşan küçük bir orkestrası da oyuna dahil olur. Lorca, siyasi tutukluları desteklemek için pek çok konferansa katılır. İşte oyunlarının da sahnelendiği salonlar, işçilerin yoğun katılımına sahne olur. Lorca 1929'da içinde bulunduğu sıkıntılılardan sıyrılmak işte bambaşka bir dünya bulmak umuduyla Amerika'ya gider, Kolombiya Üniversitesi'ne girer ama bir türlü İngilizce öğrenemez. Üniversiteyi bir tarafa bırakır ve kentin müzelerini gezmeye, tiyatrolarını dolaşmaya başlar. Göçmen mahallelerini ve özellikle Harlem'i kezer, insan duyarlığı, insan sıcaklığı ile yoğrulduğunu söylediği caz müziğini burada tanır ve vurulur. 1929 yılı Amerika'da ve bütün dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşandığı yıldır. İşte zenciler, işte işçiler, işsizler, üniversite öğrencileri, pis sokaklar, insan yığınları, cinayetler, kabalık ve vahşet. Bütün bu gördükleri Lorca'yı derinden etkiler. Durmadan şiir yazar bu arada. İşte Walt Whitman biçimiyle bütün bu New York alemini anlatan şiirlerdir bunlar. Artık şiirleri İspanyol harp türkülerini andıran ezgili, yumuşak doğa motifleriyle süslü söyleşi, söyleyişin yerini bağıran, çağıran, meydan okuyan, kızgın, öfkeli hatta yerine göre küfreden bir söyleyiş biçimi almıştır. Gerçekte büyük düşler kurarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde işte tekniğin, makinenin ezdiği insanoğlunu, öldürdüğü doğayı, uygarlık yerine sokaklarda kozlu gezen pis Kabalığı, acımasızlığı görür. Şu şiirinde o günlerde yazar. Ve Amerika boğuyor kendini makineler ve gözyaşlarıyla. Dilerim en derin gecenin zorlu rüzgarı, koparsın altında uyuduğun kemerden harfleri, çiçekleri. Ve zenci bir çocuk bildirsin altın beyazlara, Başak Krallığın yaklaştığını. Bu yıllarda yazdığı Küçük Viyana Valsi şiiri daha sonraki yıllarda Patti Smith, Leonard Cohen gibi birçok Amerikalı şarkıcı Ozan tarafından yorumlandı. Şimdi sizlere bu iki yorumu peş peşe dinletmek istiyorum. Önce Patti Smith Küçük Viyana Valsi şiirini seslendiriyor ve ardından Leonard Cohen Take This Waltz şarkısıyla bu şiiri yorumluyor. In Vienna there are four mirrors where your mouth and the echoes play. There is death for the piano that paints the boy blue. There are beggars on rooftops. There are fresh garlands of weeping. Take this waltz that dies in my arms because I want you, my love, in the attic where the children play, dreaming the old lights of Hungary through the rumors of the warm afternoon seeing lambs and lilies of snow in the dark silence of your forehead take this waltz called I love you always in Vienna I'll dance with you wearing a disguise with the head of a river look at the hyacinth shores I wear I will leave my mouth between your legs my soul and photographs and white lilies in the dark waves of your journey i want my love to leave violin and tune the ribbons of waltz. now in vienna there's ten pretty women shoulder where death comes to cry There's a lobby with 900 windows there's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning and it hangs in the gallery of frost. this walls take this waltz take this walls with a clamp on its jaws this walls this walls this walls this walls with its very own breath of brandy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 Take this walls it's yours now it's all that there is Radyo 94.9'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün 5 Haziran 1898'de Granada'da doğan ve 18 Ağustos 1936'da yine Granada'da hayata veda eden İspanyol modern şiirinin öncü isimlerinden Federico Garcia Lorca'yı konuşup onun şiirlerinden ve şiirlerinden beslenmiş şarkılardan örnekler dinletiyorum. İspanya'da 1931'de ikinci Cumhuriyet'in ilanından sonra Lorca bir gezgin tiyatro e, kumpanyası kurmaya çalışır ve La Baraca adını verdiği gezici tiyatroyu kurar. O dönem İspanya'da gerçek üstücülük akımının başladığı bir dönemdir ve bu gezici tiyatro bütün İspanya'yı dolaşarak seçkin klasik oyunlar sahneler kent kent köy köy dolaşır ve halkı tiyatroyla tanıştırır. Bir kasabada kralcıların saldırısı üzerine oyun yarıda kalır. 1932'de yazdığı Kanlı Düğün isimli oyunuyla adından epeyce söz ettirir Lorca. Oyun ülkenin pek çok yerinde oynanır. Kanlı düğünle İspanyol tiyatrosunda önemli bir yer edinir. 1934 yılında girici Falanj İspanyola kurulur ve Falanjistler büyük, bölünmez ve hür İspanya sloganıyla yola çıkarlar. Falanj Espanyola milli sendikacı hücum juntaları ve birleşerek milliyetçi bir ayaklanma başlatır. Ayaklanmaya karşı 1935 yılında Unidad Popüler yani halk cephesi kurulur. 1936 yılında halk cephesi seçimleri büyük bir farkla kazanır. Halk cephesi lideri Azanya Cumhurbaşkanlığı'na seçilir. Ancak orduya Rivera'nın falancına, General Morla'nın Carlosçularına ve kralcılara dayanan muhalefet bir araya gelir. Siyasi hava tekrar ağırlaşır. Lorca ve bazı İspanyol yazarları bir bildiri kaleme alırlar. Bildirde faşizmi teşhir ederler. Lorca her herkesin kardeşiyim ben. Soyut bir milliyetçilik fikri uğruna kendini harcayan adamı sevmem der bir gazeteciye verdiği söyleşide. Şimdi size bir şarkı dinletmek istiyorum. Bu şarkı Lorca'nın ölümünün 80. yılında Londra'da gerçekleştirilen bir müzik dans gösterisinden kısa bir bölüm. Bu gösteri aynı günlerde İstanbul İş Sanat'ta da yapılmıştı. Paka ya Flamenco Dans Kumpanyasının Patria projesinden kısa bir bölüm dinliyoruz şimdi. <Gülüyor> In between the rifles down a long street out into the coal fields while stars were still shining at Don't. they killed Federico when day was breaking the squad of executioners could not look him in the face They closed their eyes saying, "Even God can save you All should know that the crime occurred in granada poor Granada in his granada Altyazı M.K. Toledo, capital of the ancient kings, the Republican militia rule the city. The rebel colonel Moscardo has barricaded himself in the Alcázar fortress with 1,300 soldiers, 500 women and 50 children. The leader of the militia telephones Colonel Moscardo. We have your son. If the Alcázar does not surrender, we will shoot your son. Speak with him if you wish. What is happening, son? They are saying that they will shoot me if the Alcasa does not surrender. Entrust your soul to God, my son, and shout, long live Spain, and die like a hearer. Federico Garcia Lorca'nın ölümünün 80. yılında yani 3 yıl önce Londra'da gerçekleştirilen Paco Peña Flamenco Dans Kumpanyası'nın Patria Projesi'nden kısa bir bölüm dinledik. İspanya'da 1930'lu yılların ortalarında falancistler katliamlara başlar. İşte siyasi durum alabildiğine kötüleşir. Falancistlerin kitle katliamlarına karşılık misillemeler, genel grevler başlar. Sağcı muhalefetin başı Calvo Sotelo vurulur. Lorca kararsızlığa düşer. Madrid'den Granada'ya döner ve babasının çiftliğine yerleşir. Kalbo Sotelo'nun öldürülmesi üzerine Fas'taki Kanarya Adaları'nda bulunan 35 bin kişilik İspanyol garnizonu ayaklanır. İşte ayaklanmayı başlatan generalin uçak kazasında ölmesi üzerine garnizonun başına Kanarya Adaları valisi Franco geçer. İsyanı Katolik ve milliyetçi kuruluşlar da destekler ve Franco'ya katılırlar. Franco birlikleri ülkenin güneyini ele geçirir. İşte falancistler askeri kıyım örgütlerinin yanı sıra ...tehlikeli gördüklerini öldürmek için kara müfrezeleri kurar. Kara müfrezeler daha ilk günlerde yüzlerce insanı katleder. İşte bütün İspanya'da kitle halinde kurşuna dizmeler, toplu yargılamalar alabildiğini artar. Lorca, İspanyol Sivil Muhafız Baladı şiirinde bu müfrezeleri anlatır. Yine bir müzik arası vermek istiyorum. Paco de Lucia'nın 1965'te yayınlanan ve García Lorca bestelerini yorumladığı García Lorca'dan Gitar İçin 12 Şarkı albümünde yer alan iki yorumu peş peşe dinletmek istiyorum. Bu yorumlarda Paco de Lucía'ya gitarist e, gitarist Ricardo Modregu da gitarıyla eşlik ediyor. <Gülüyor> Paco de Lucia ve Ricardo Modrego'dan Garcia Lorca'nın gitar için bestelediği iki bestenin yorumunu dinledik. Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Bugün 5 Haziran 1898'de doğan İspanyol modern şiirinin öncü isimlerinden Federico Garcia Lorca'yı konuşup onun şiirlerinden ve şiirlerinden bestelenmiş şarkılardan örnekler dinletiyorum. İspanya'da yurtsever ozanların, yazarların, müzisyenlerin elde silah Franco'ya karşı mücadele ettiği bir dönemde elini eteğini her şeyden çekip köyüne dönmesine rağmen yazdığı İspanyol sivil muhafız baladı şiiri, işte geçmişteki muhalif tavrı ve eşcinsel tercihleri Lorca'nın ölüm fermanının çıkarılması için yeterli gerekçe olur. 16 Ağustos 1936'da Lorca'yı evinden alıp götürürler. Lorca ile birlikte 35 kişi daha vardır ve hepsi Sierra yakınındaki Viznara getirilir. Lorca ve beraberindekiler Fuente Grande yolu üzerindeki Alfagar'da araçtan indirilir ve orada kurşuna dizilirler. Lorcan'ın bir şiirinde yazdığı gibi ölünce bir portakal ağacının altına gitarımla gömün beni vasiyeti ne yazık ki yerine getirilemedi. İşte bu karanlık cinayete kurban gidenlerin cesetlerine ulaşılamadı. 2000'li yılların ortalarında bu bölgede medyatik bir kazı çalışması başlatıldı. İşte doktorlar, tarihçiler, coğrafyacılar ve arkeologlardan oluşan bilim insanlarının katıldığı kazıda da hiçbir sonuç sağlanamadı ve kazı çalışmaları 2009'da dur, durduruldu. E, doğduğu kent olan Granada'nın kenar semtlerinden Fuente Vacuero'da anısına yapılmış olan Garcia Lorca Parkı içinde yer alan, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği evi bugün fotoğraflarıyla, eşyalar, eşyalarıyla korunarak bir müzeye dönüştürülmüş. Bugün de programın sonuna geliyoruz. Program Mahir Günşray'ın sesinden dinleyeceğimiz bir Lorca şiiriyle devam edecek. Akşamüstü saat 5'te. Lorca bu şiiri öldürülen bir arkadaşı için yazmış ama kaderin cilvesi tıpkı arkadaşı gibi o da bir sıcak Ağustos akşamüstü saat 5'te gözaltına alınıp ölüm yolculuğuna çıkarılmıştı. Akşamüstü saat beşte Saat tam beşte Akşamüstü Ak çarşaf getirdi bir çocuk Akşamüstü saat beşte Bir sepet kireç hazırlandı Akşamüstü saat beşte Gerisi ölümdü Yalnız ölümdü Akşamüstü saat beşte Rüzgar savurdu pamukları Akşamüstü Saat Beşte Kristal Ve Nikel Ekti Oksit Akşamüstü Saat Beşte Boğuşur Şimdi Güvercinler Leopar Akşamüstü Saat Beşte Ve Bir Kalça Üzgün Boynuzla Akşamüstü Saat Beşte Başladı Bordon Sesleri Akşamüstü Saat Beşte Arsenik Çanlar Ve Duman Akşamüstü Saat Beşte Köşelerde sessiz topluluklar. Akşamüstü saat 5'te. Yalnız boğanın yüreği şişer. Akşamüstü saat 5'te. İnerken karın teri. Akşamüstü saat 5'te. İyotla kaplanırken alan. Akşamüstü saat 5'te. Ölüm bıraktığı yaraya yumurtalarını. Akşamüstü saat 5'te. Akşamüstü saat 5'te. Saat tam 5'ti akşamüstü. Tekerlekli bir tabuttur yatağı. Akşamüstü saat 5'te kemikler, virütler, çınlar kulağında. Akşamüstü saat 5'te Böğrüyordu boğa alnında. Akşamüstü saat 5'te odası bir gök kuşağı acıdan. Akşamüstü saat 5'te odası bir gök kuşağı acıdan. Akşamüstü saat 5'te süsem bir boru yeşil kasıtlarında. Akşamüstü saat 5'te güneşler gibi yandı yaralar. Akşamüstü saat 5'te Kırarken camları kalabalık, akşamüstü saat beşte, akşamüstü saat beşte, o korkunç beşte akşamüstü. Beşi gösteriyordu bütün saatler, beşti saat akşamın gölgesinde. Bugün de Babil'den sonra programının sonuna geldik. Bundan önce yayınlanan programları ve tabi bu programı da Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Bana Babil'den sonra gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Program destekçilerim Can ve Fiona Öngene de çok çok teşekkür ediyorum. Program bir konser kaydında yine Zülfü Livanli'den dinleyeceğimiz Süvarnin türküsü ile son erecek. Süvari'nin türküsü şiiri bir anlamda Lorca'nın sıkıntılarla geçen aslında kendisine yaptığı ve yarım kalan yolculuğunun haziz, hazin sonunu da anlatıyor. Federico Garcia Lorca bir arkadaşına yazdığı mektupta şöyle diyordu işte yeryüzünde açlığın bittiği gün insanlık tarihinde hiç görülmemiş en büyük zihinsel devrim gerçekleşmiş olacak. O büyük devrimin gelip çattığı gün insanların bundan duyacağı o sınırsız sevinci sana anlatamam. Ekolojik yıkımın, savaşların, açlığın, büyük insan göçlerinin yaşandığı günümüz dünyasında insanlık ne yazık ki henüz o büyük sevince hala çok uzak. Ama şu bir gerçek ki Lorca'nın naif ruhu şiirin okunduğu her yerde yaşıyor ve sonsuza kadar da yaşayacak. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında yeniden görüşebilmek dileğiyle bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.